Gezegenin Geleceği, Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri, Hazırlayan Mesutan, Uygar Özesmi. Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne. 110 gün kaldı. Avustralya Meteoroloji Ofisi 2009'un yani bugüne kadar yaşanan en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı. Ülkede 1910'dan beri kayıtlar mevcut yani 100 yıldır. 100 yıldır en sıcak yıl ise 2005'ti. 2009'un ortalama sıcaklığı 1961 ile 1990 yılları arasında toplam sıcaklık ortalamasının 0.9 yani neredeyse 1 derece üstünde çıktı. 2009'un özellikle ikinci yarısı da çok sıcak geçti. Sıcaklıklar Melbourne'da 46.4, Victoria eyaletinde 48.8 dereceyi buldu. Toplam yağmur miktarı da azalan ülkede sık sık orman yangınları ve fırtınalar yaşandı. İstanbul'da da haftalardır kış için beklenmedik derecede sıcak havalar beni de çok endişelendiriyor. İklim değişikliği anlaşılan her ülkede kendini hissettirmeye devam ediyor. Çin'de sık sık yaşanan gıda güvenliği skandallarının yani güvensizliğinin ardından şimdi de su güvensizliği yaşanıyor. Çin'in devlet medyası kırık bir boru hattından sıtan dizelin ülkenin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sarı Nehir'e karıştığını doğruladı. Nehrin kirliliğini kontrol altında tutmak için yüzlerce işçi çalışıyor. Ancak artık başarılı olamıyorlar gibi görünüyor. Henan eyaletinin başkentinde... 200 kilometre kala halen yağ kalıntılarının varlığı suyun üzerinde açıkça görülüyor. Bölgede 2 milyondan fazla kişi içme suyu ihtiyacını Sarı Nehir'den karşılıyor. Boru hattı geçen hafta hasar gördü. Ancak olanlar ancak geçen hafta sonu gündeme gelebildi. Bazı kuruluşlar arada geçen sürede 850 bin kişinin dizel yakıt karışmış su kullandığını söylüyorlar. ''Tahminler 150 bin litre dizel yakıtın suya karıştığı yönünde. Ancak insan sağlığı için bu kadar büyük bir tehlikeye rağmen boru hattının sahibi olan şirket açıklama yapmayı reddediyor.'' Evet, su. ''Hasan keyfi sular altında bırakmak için hükümet çalışmalarına devam ediyor.'' Önce Dünya Bankası ardından da Avrupa'daki yatırım bankaları doğaya ciddi zararlar verecek olan bu projeden çekildiklerini açıklamıştı. Ancak hükümet nükleer sevdası gibi anlamsız bir sevda olan Ilısu Barajı projesini tüm çağrılara rağmen hayata geçirmeye çalışıyor. Doğa Derneği Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun Ilısu Baraj projesinin hayata geçirilmesi için gerekli krediyi yerli bankalardan sağlamaya çalıştığını duyurdu. Bu bankalar arasında Garanti Bankası ve Akbank da bulunuyor. Bakan bu ay içerisinde bankalardan biriyle anlaşma yapmayı umuyor. Doğa Derneği, Hasan Keyif'in dünyanın en önemli kültür ve doğa miraslarından biri olduğunu ...bu bankalara hatırlattı. Ancak her iki bankadan da cevap alınamadı. Hasankeyf, UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin onda uyan dünyadaki tek yer. Garanti Bankası, çevre koruma reklamları ile de tanınıyor. Akbank ise Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan bir banka. Bu nedenle ikisinin de bu yanlışa düşmeyeceğini ve hatta hükümeti bu yanlıştan geri döndürebileceğini umuyoruz. Ayrıca dileriz Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin... Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmesi için bir an önce UNESCO'ya da başvuru yapılır. Evet, Su Meclisi kuruldu demiştik geçmiş programlarımızda. Şimdi 16-17 Ocak 2009'da Rize İkizdere'de Türkiye Su Meclisi'nin Genel Kurulu ilk kez toplanıyor. Türkiye Su Meclisi, Türkiye'nin yürürlükteki su politikalarının gezegenin geleceğini tehlikeye soktuğuna inanan tüm sivil toplum kuruluşları ve eylemcilerden oluşuyor. Meclis, suyun yönetimiyle ilgili yanlış uygulamaları engellemek ve suyun akılcı kullanımını sağlamak amacıyla çalışacak. Meclisin geçici yürütme kurulu toplantı öncesi açıklama yaptı. Türkiye Su Meclisi su döngüsünün bozulmasına sebep olan faaliyetlerin bitmesi gerektiğinin, suyun ticari bir mal değil doğanın bir parçası olduğunun ve sürdürülebilirliğinin insanlık için şart olduğunun altını çizdi. Bu nedenlerle havza planlaması yapılmamış projelerin durdurulmasını ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılarak ciddi yaptırımlara bağlanmasını talep ediyorlar. Rize'den çıkacak kararlar ve eylem planını hep beraber bekliyoruz. Dün akşam Danimarka Başkonsolosluğunun önünde bir araya gelen Greenpeace eylemcileri Kopenhag'da tutuklanan Greenpeace eylemcilerinin serbest bırakılmasını istedi. Eylemciler Danimarka Başkonsolosu Keld Moskart Kristensen'e yazılan ve Danimarka hükümetini iklim eylemcilerini serbest bırakması için harekete geçmeye çağıran bir mektubu konsolosluk görevlisine verdiler. Konsolosluğun önünde mum yakan eylemciler üzerinde Kopenhag'da liderlere harekete geç çağrısı yüzünden hapiste olan eylemcilere Türk halkından gelen destek mesajlarını, ...yazılı olduğu Danimarka bayrağı şeklindeki pankartı da konsolosluk görevlerine teslim ettiler. İklim suçluları olan sözde liderler dışarıdayken iklim aktivistleri ailelerinden alıkoyulan neredeyse tam 3 hafta. İnsan haklarını bu derece ihlal eden Danimarka hükümeti itibarını gitgide daha fazla kaybediyor. Türk halkı Danimarka polisinden insanlık adına hareket eden iklim eylemcilere uygulanan bu orantısız ve haksız cezayı durdurmasını istiyor. Nitekim daha hiçbir suç bile ortada yokken tam 3 haftadır hapisteler. Hatya Üniversitesi'nden 15 ve 18 Aralık tarihleri arasında Tayland'ın güneyinde tam 14 ilde nükleer enerjiyle ilgili bir kamuoyu yoklaması gerçekleştirdi. Sonuç ise çok net bir hayır cevabıydı. Nükleere ankete katılanların %80'i reddetti. Siz de nükleere hayır diyenlerden şayet o zaman www.ilovenuclear.org'a girin ve siz de sesinizi duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 110 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuran Uygar Özeski.